açık radyonun sevgili dinleyicileri dünya okumak programından hepinize Merhaba ben Aytaç Timur açık dergi içinde dünya okumakta bugün yine size bir kitap bir de yazar tanıtacağım esasında bugün konuşacağımız yazar hepinizin bildiği böyle Türkiye'nin ama özellikle İstanbul'un dokularına işlemiş, tiyatro sevenlerin hepsinin bir şekilde içinden geçtiği, sevdiği, neşesiyle neşelendiği, üzüntüsüyle gözyaşı döktüğü bir topluluktan bahsedeceğiz. Bugün konuğum Deniz Yüce Başarır. Deniz Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım Açık Radyo'yu da severek dinliyorsunuzdur diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> açık Radyo'yu sevmemek mümkün mü? Aa, ee, Bunu slogan ye... <gülüyor> yapabiliriz. <Açık radyoyu> <gülüyor> yani bir kere e, yıllardır süren direnci, tutarlılığı ve dikizliğiyle e, gönlümüzde ayrı bir yeri var Açık Radyo'nun. Harika, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Eylül ayında... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlarından Perde Kapanmasa Görecektiniz. Başlığıyla e, babanız Kamran Yüce'nin arşivine özellikle dayanan e, kent oyuncularının e, kuruluş hikayesini anlattınız. Evet, evet. Şimdi e, yani hemen bunu söylemek benim için hoş değil belki ama Gerçekten babanızın kaybettiğiniz trafik kazasında ben Hı -hı. anında öğrenmiş o zaman çok çok üzülmüştüm. Eminim Türkiye'de genelde böyle bir yaşı dökmüştü. Ee, gerçekten çok üzücüydü yani böyle. Evet, evet, ee, evet. Ama Benzik. sonuçta siz e, belki de Türkiye'de çok az yapılan bir şey yaptınız. E, hatta kitabın sonunda da ya ben bunu böyle yazdım ama ya sonuçta 60 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Yani hani Türkiye'de her şeyin 5-10 yılda yok olduğu bir yerde değil mi? Evet, e, sonu, evet. Sonunda da diyorsunuz ki ya keşke bunu başkaları da başka gözle yapsa. E, Aynen öyle diyorum. E, hatta benim bıraktığım <gülüyor> yerden de devam etse falan. Şimdi e, e, evvela yani nereden aklınıza geldi e, böyle hani oturayım da bunu yazayım. Ben o e, başlangıç hikayesiyle başlayalım istiyorum lütfen. Evet. Tabii. Ee, şimdi biliyorsunuz 2019 yılında e, tiyatronun kurucu ekibinden sadece Yıldız Hanım kalmıştı. Onu da kaybedince, Yıldız Kenter'i de kaybedince e, Kenter Tiyatrosu'nun ne olacağı sorusu ortaya çıkmıştı. Çünkü tiyatro uzun bir süredir e, böyle atıl olarak duruyordu. Yani belli, belli top elbette orada oyunlar oynuyorlardı ama eskimişti yorgundu e, kent oyuncuları topluluğu kenter tiyatrosu çok fazla bir şey yapamıyordu artık Yıldız Hanım'ın da sağlığı sebebiyle e, ve onun cenaze töreninde tiyatroda yapılan cenaze töreninde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, tiyatroya sahip çıkacağını söyleyince bir sevinç dalgası yayılmıştı sonra bu olay tamamen gerçekleşince e, ben de dedim ki e, yani şimdi tam sırası babamın arşivini gün yüzüne çıkarmanın. çünkü şimdi insanlar oraya Deniz Hanım çok evet. özür dilerim. Bu sahiplenmeyi biraz açar mısınız? Hani belki bilmeyen dinleyicilerin... Satın aldılar tiyatronun binasını Hı -hı. ve şimdi orayı bir İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrolarının bir sahnesi olarak eee sonra kullanacaklar. Aa, bildiğim bildiğimiz kadarıyla. Şirist, tiyatroları sahnesi olacak. Ve sahnesi olacak. Evet. Sahnesi olacak. Yani benim için önemli olan şurasıydı. Orası tiyatro olarak kalacak. Evet. Çünkü orası 3 binanın aslında aşa aşağısı kullanan, üç, par, üç ayrı parselden oluşan bir tiyatro binası. Dolayısıyla orayı alan biri e, işte ne bileyim e, bir pasaj da yapabilir. Başka bir e, alışveriş merkezi de yapabilir. E, ah, ah, evet, falan evet, evet, yani. Evet. Hep böyle oluyor ya. Otopark yapabilir. Falan hani. E, ama oranın tiyatro olarak kalacak olması doğrusu benim çok ne bileyim duygularıma hitap etti. Diyeyim size. Aynen, ve, e, e, ve tabii e, bu, bu tamamen gerçekleşince bunun böyle olacağını net olarak anlayınca dedim ki işte babamın arşivini gün yüzüne çıkarmanın tam zamanı. Çünkü babam e, sadece bir oyuncusu değildi kenti oyuncularının. E, hani sadece de kurucu ekipten biri değildi. İşte dergilerini çıkaran, yayınlarını yapan, basına ilişkilerini yürüten, afişlerini tasarlarken grafik sanatçısıyla birlikte çalışan biriydi. E, dolayısıyla e, bir sürü kendi oyuncularının bir sürü lazemesi önce bizim evden geçiyordu ve onlar babamın ölümünden sonra topluca bir yerde duruyorlardı dergiler işte ilanlar falan. Ee, ben Şöyle düşündüm, e, iki asıl sebebi var bunun. Biri, e, orası için yeni bir hayat başlıyor ama bir önceki hayatını hatırlamak, hatırlatmak lazım. E, i̇kincisi de oradaki o ekip e, ve oradan kimler geçtiğini de anlatmak lazım. Yani orada sadece Yıldız Kenter, sadece Müşrik Kenter, sadece Şükran Güngör oynamadığı ya yani babamı da bir tarafa koyacak olursak oradan bir sürü önemli evet, Türk evet. tiyatrosunun i̇nanın, bir sürü önemli inanın. ismi geçti. Ben kitaba e, bakarken şaşırdım biliyor musunuz yani. Değil, <gülüyor> Aa, mi? Evet. değil mi? Evet gerçekten lütfen yani, devam edin. Yani ben şaşırdım. benim bile beklediğimin ötesine çıktı o isimler zaten bunu da söylemek <gülüyor> zorundayım yani ben hani çok insan geçtiğini biliyordum ve onların da adanılsın e, istedim ya ve ayrıca şunu da çok istedim sadece oyuncular değil yani işte yurda abinin, yüzler altın taşın ismi anılsın. O logoyu yapanın, o afişleri yapanın ismi anılsın. Yer gösterici kolonun ismi anılsın. Ee, gişedeki Tuna ablanın ismi anılsın. Çünkü biz artık her şeyi e, bir insan etrafından görmeye alışmış bir toplumu haline geldik. Ve bu e, bir alışkanlık olarak sirayet etti toplumun tüm domarlarına. Yani e, Şöyle bir şey var, hani sadece tiyatro değil, şirkette de bu iş böyle, e, ülke yönetiminde de bu böyle. Yani halbuki o biz olma duygusu, onların 60'lı yıllarda yaşattığı, onları o binaya kadar götüren e, ve e, akın akın e, sıra sıra kapalı işi oynatan şeyin, ben seçimleri kadar, iyi oyunculukları kadar, dünya çapındaki oyunculukları kadar o ekip olma ve biz olma duygusu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve o duygu var olduğu sürece de çok başarılılar. Ve bir de yani çağımızda şu günlerde özellikle bu Türkiye'de ama dünyanın genelinde de, tüm dünya üzerinde de bu duyguya ne kadar ihtiyacımız olduğunu da hatırlayalım istedim biraz. Yani iki temel sebebi vardı. Biraz uzun anlattım ama. Ama çok güzel anlattınız. Çünkü ben de hani bu girişten sonra ilk olarak size buradaki bu topluluk vurgusunu soracaktım. Hı -hı. Yani e, kent oyuncuları, topluluğu bunu nasıl kuruyorlar, nasıl başarıyorlar? Çünkü çok eski bir tarih. Yani bizi dinleyenlerin pek çoğu e, eminim bunu bilmiyordur. Evet yani şimdi aslında şöyle oluyor. Burada iki ayağı var e, topluluğun bir araya gelmesinin e, ve ortak bir noktaları var Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul Ankara'da e, Yıldız Kenter ve Mislik Kenter'in hem hocası hem de devlet tiyatrosunda yöneticisi oluyor. E, İstanbul ayağındaysa... E, Devlet tiyatrosundan ayrıldığı dönemlerde İstanbul'a geldiği zamanlarda küçük sahneyi e, kurduğu ve küçük sahneyi kurduğu zaman da bir sürü genç oyuncuyu orada yetiştiriyor ve tiyatro dünyasına kazandırıyor. E, orada da e, Kamra diye babam ve Şükran Güngör var. Evet. Ve e, Muhsin e, bir devlet tiyatrosundan ayrılışından sonra Yıldız Kenter ve Müşrik Kenter de devlet tiyatrosundan istifa ediyorlar. Ve onlar da İstanbul'a özel tiyatro macerasına atılmak üzere geliyorlar. Ve bu arada e, dolayısıyla bunları birleştiren Muhsin Ertuğrul, Birleşik Sanatçılar adı altında bu topluluğun, bir çeşit bir araya gelmesine vesile oluyor. Aslında e, Yıldız Hanım e, daha e, hani kendi özel tiyatrosu gibi de ama bir yandan da e, Muhsin Ertuğrul kanatları altındalar. E, dolayısıyla Muhsin Ertuğrul sayesinde bir araya geliyorlar. Sonra gittikleri her yerde işte Karaca Tiyatro e, daha sonra site tiyatrosuna gidiyorlar site sinemasına gidiyorlar site sinemasında site oyuncuları adına alıyorlar falan. Böyle her gittikleri yerde isim değiştirmek de istemiyorlar bir müddet sonra bu kemikleşmiş bir grup oluşuyor artık işte e, dediğim gibi babam Şükran Beymiş Bey, e, Yıldız Hanım e, ve e, işte o aralar gel konumda var içlerinde. Çiğdemsel ışık var. Çolpan ilham var. Lütfi Akat'ın, usta yönetmen Lütfi Akat'ın önerisiyle Kent Oyuncuları adını alıyorlar. Lütfi Akat da diyor ki sizin soyadınızda hem kent erden ona bir gönderme var. Hem de siz bu şehrin kültür hayatına bir katkıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla siz bu şehrin oyuncularısınız. İki tarafa birden gönderme yapan iki amacı olan bir isim alabilirsiniz. Bence bundan sonra bu ismi alın ve bunu hep kullanın diyorlar diyor ve onlar da zaten ilk kent oyuncuları dergisinin ilk sayısında bunu açıklayan bundan sonra artık nereye gidersek gidelim, ismimiz bu olacak diyen bir yazı da yazıyorlar. Aslında hikayeleri böyle başlıyor. Peki bu tiyatro binasına geçmeleri nasıl oluyor? Bu tiyatro binasına geçmeleri de tabii orada Yıldız Hanım'a müthiş azimli, çalışkan ve kararlı bir e, insan olmasının payı çok büyük e, Biz binamız olsa. Çünkü e, şöyle mesela elimizde e, bazı oyunların e, hasılat raporlarının e, şeyleri var, belgeleri var. kitapta da belki dikkatinizi çekmiştir. Evet. İşte yüzde yirmisi, yüzde yirmi beşi kiraya gidiyor. Yani o günkü hasılat neyse onun değerlisinin 125'ini bina sahibine veriyorlar. Dolayısıyla zaten tiyatro yapmak e, hiçbir zaman yani e, kolay olmadı. O dönemlerde de kolay değil. E, kir, kiraya verilen e, zaten zar zor parlanan bir şey var. Yani kazandıklarının çok büyük bir kısmını telife, e, maaşlara ve kiraya verdikten sonra tiyatroya fazla bir şey kalmıyor. Bari bir namaz olsun diye Hareket ediyorlar. Orada da aslında çok tabii çok büyük bir mücadele var. Yani borçlar falan var ama ondan önce onların şansını yaver gittiği bir an var. O da pembe kadının başarısı. Pembe kadın e, müthiş bir başarı ve müthiş bir gişe hasılatı getiriyor. E, yani o kadar ki e, böyle kumallarla falan paraları taşıdıkları bir dönem oluyor. E, ve sürekli Haftanın 7 günü yani matine suare oynayarak Türkiye'nin her yerine turne yaparak kazanıyorlar o parayı yani herkesin emeği müthiş orada tabii ve sonra koltuk satıyorlar o parayla. Temel atılıyor, o parayla ile ilerliyor inşaat ama sonra koltuk satmalar, o plaketler koltukların arkasındaki eski kenter tiyatrosundan, kent oyuncularından hatırlarsınız. Ee, sonra da yine borçlar, yıllarca o borçlar tam kapanamıyor falan. Ve ee, 1968 yılında Aralık ayında Hamlet'le bugün Harbiye'deki şimdi e, Büyükşehir Belediyesi'ne geçen binadan açılışını yapıyorlar. Harika. Şimdi gerçekten çok güzel özetliyorsunuz teşekkür ederim. <gülüyor> ee, burada açık e, radyonun dinleyicilerine ben de böyle ne, YouTube'dan bir şey buldum. Hmm, ee, oyunun güzel. adını bulamadım ama güneşin sofrasını seslendiriyorlar. Ama ben de hani e, istedim ki e, radyonun imkanları dahilinde e, öyle bir şey koyayım ki e, sadece şarkı da olmasın. E, hmm, evet. e, i̇çinde tabii böyle bir e, hepsi çok yetenekli insanlar gerçekten. Şimdi Güneş'in sofrasına bir kulak verelim. Umarım siz de beğenirsiniz. Sonra e, devam edeceğiz. E, sevgili dinleyiciler, e, Deniz Yüce Başarır'la kent oyuncularını konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıktı. Perde kapanmasa görecektiniz. Bir kulak verelim Güneş'in sofrası. Dünyayı okumakta Deniz Yüce Başarır'la sohbetimiz devam ediyor. E, belki... belki seslerden tanıdığınız güneşin sofrasını kimin söylediğini Deniz Hanım şimdi sizin kitapta böyle satırlarda hissettiğim bir kent oyuncuları o topluluğunun heyecanı var sanki <gülüyor> e, sanki oy, oy, yani oyunları böyle sahneye koyuyoruz o coşku topluluk bunu neye borçlu? Valla ben şuna bağlıyorum. Bir kere mesleklerine tutkun insanların bir araya geldiği bir yer orası. Yani e, gerçekten e, sadece oynayıp akşam evine dönen insanlar değil bunlar. Yani birlikte oldukları zaman, bir araya geldikleri zaman bir sofrada bunlara çok şahit oldum gerçekten. Bazen çocuktum, bazen ergendim. E, Coşku ile tiyatro konuşan, tartışan, bazen gerçekten birbirleriyle aynı fikirde olmadıkları için kavga eden ama son Sonra gene e, yola devam eden insanlar ve bu, tuşku, bu aşk yani bu gerçek bir aşk ve mesleğe e, kendi tiyatro ilkelerine sadakat yani bugün tabi biraz içi boşaltılmış kavramlar bunlar ama e, hala da böyle olan insanlar var çok şükür ki özellikle tiyatro alanı içinde söylememiz gerekirse bu e, ben buna bağlıyorum. Yani bu başarı bu ekip olma hali ve bu coşku ve bu aşk, bu tutku, sadakat onları gerçekten unutulmaz kılıyor diye düşünüyorum. Harika. Şimdi tabii programımızda zamanımız daralıyor. Ben biraz da tabii ki babanız Kamran Yüce ile siz de tiyatroyla bağını, bağınızı babanız üzerinden kuruyorsunuz. Hı hı. Ama babanızın da daha evdeyken... Oyunları nasıl çalıştığını, sonra bu ayrılık döneminde ne kadar üzüldüğünü, başka yerde evet. oynayamadığını, sonra tekrar döndüğünü, biraz da e, hani Kemuran Yüceden bahseder misiniz? Tabi seve seve. E, ben babam öldüğünde 19-20 yaşındaydım, işte bir çorlu da trafik kazasında turnede kaybettik babamı. Babam e, çok çalışkan bir adamdı. Çok coşkulu bir adamdı. Ee, gerçekten böyle bir şey söylerken, bir şey tartışırken hep el, hep havaya kalkardı. Böyle ayaklara kalkar. Eller, ayaklar. Bu arada kedimin gürültüsü gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. <gülüyor> ee, elleri kullanır falan. Acayip bir coşkusu vardı. Ee, ve çok tiyatro düşünen bir insandı. Gerçekten hep tiyatro düşünen. Yani tiyatro adamı, tiyatro insanı diyelim. Ee, cinsiyetçi yaklaşmayalım. Tam bir tiyatro insanıydı. Ee, ve o özel. Özellikle... Ölene kadar son dakikaya kadar sürdürdü ve gerçekten ayrı kaldığı zaman da çok üzgündü çünkü orası onun evi ikinci bir eviydi belki birinci eviydi bizim ev sonra ikinci eviydi çünkü yani zamanlamaya bakacak olursak aslında bir anda öyle arkadaşlarıydı o ayrı kalmak gerçekten onu çok çok üzdü ama dediğiniz gibi sonra barışma oldu tekrar yeniden güzel oyunları oldu birlikte ben babamın en çok coşkusunu hatırlıyorum. Bir de gerçekten bir entelektüel yapısı, yani tiyatronun entelektüel belleği, tiyatronun entelektüel dinamosunun babam olduğunu aslında ben tabii ki çocuk olarak hissediyordum ama bütün bu kitap için yaptığım söyleşilerde de bir kez daha sağlamasını yapmış oldum bunun. Kimle konuştuysam herkes aynı şeyi söylüyordum ve ne kadar iyi, ne kadar babacan ve abi bir insan olduğunu çünkü konuştuğum arkadaşlarının çoğundan genç doğal olarak. Bunları tekrar duymak bu kitap vesilesiyle de biraz babamınla, babama duyduğum hasreti de hafif giderdi diyebilirim ya da artık Kıtırdım acaba emin değilim. Ne <gülüyor> <gülüyor> güzel. Tabii şimdi son olarak biraz da Yıldız Kenter'i birebir tanıyorsunuz. Evet. Yıldız Kenter de açık radyoya sesiyle destek vermişti. Ha. Onu kaybetmek bütün Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Tiyatro severleri iki kat boğdu. Biraz da Yıldız Kenter'den söz edip kent oyuncularını programlara verelim istiyorum. Ne dersiniz? Tabii. Yıldız Kenter bence Türk tiyatrosu için çok çok önemli bir isim. Gerek kendi oyunculuğuyla, gerek tiyatroya bakışıyla, dünyayı takip edişiyle, gerçekten çalışkanlığıyla, titizliğiyle, çok çok önemli bir isim. Ve Tabii bütün bu özelliklerinin, kendi başarılarının yanı sıra Türk tiyatrosuna yetiştirdiği diğer oyuncularla, diğer insanlarla da çok önemli bir isim. Ben bana bu soru bu aralar sık geliyor Yıldız Teyze diyordum evet Yıldız Teyze ama öyle klasik bir teyze değil yani Yıldız Kenter'i bu kişiliğinden bu Türk tiyatrosu için e, önemli oluşundan öncelikle tiyatro insanı oluşundan ayırmak mümkün değildi çünkü zaten o yani her bir hücresiyle tiyatro yaşıyordu yani onun her zaman önceliği tiyatroydu dolayısıyla ayırmak mümkün değil yani e, o yüzden ona her anlat dediklerinde ilk önce bunları söylüyorum. Çünkü bu açılardan gerçekten olağanüstü bir insandı. Yani olağanüstü bir emek, olağanüstü bir aşk ve müthiş bir azim. Çok güzel anlattınız, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyiciler, bu akşam e, Dünyayı Okumakta Deniz Yüce Başarılı konuk ettik. Deniz Hanım gerçekten tebrik ediyorum. Bence böyle kütüphanelerin baş köşesinde kalacak bir kitap hazırlamışsınız. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bunları duymak. Evet kaleminiz de çok başarılı. Perde kapanmasa görecektiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları. E, kitabın da yolu açık olsun diyorum. Zaten bu göre de iyi gidiyor. Evet e, çok şükür. E, açık radyoya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için, ilginize, sesinizden bütün okurlar de devam etsinler diye düşünüyorum. Sizi okumaya ve dinlemeye. Sağ olun. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, dünya okumaktan ben Aytaç Timur. Bu akşam Deniz Yüce başarıyla beraberdik. Herkese güzel bir sonbahar, bol okumalı günler, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.